Azmuna, Elhamdülillahi Bismillahirrahmanirrahim 24. bölüm ana babaya iyilik etmek Buhari ve Müslim İbn-i Mesud radiyallahu anh'dan rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Ey Allah Resulü. Hangi amel Allahu Teala'ya daha sevimlidir? Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Ben yine sordum. Sonra hangisi? Ana babaya iyilik yapmak dedi. Ben yine sonra hangisi diye sorunca... ...Allah yolunda cihad etmek dedi. Müslim ve diğerleri riva edinler. Evlat babanın hakkını hiçbir surette ödeyemez. Ancak onu köle olarak bulur, satın alır...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 Ey Allah'ın Resulü ben Allah yolunda cihad yapmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Anan sağ mıdır? Kişi evet dedi. Öyleyse git onun ayaklarına kapan. Zira cennet oradadır. İbn-i Mace rivayet eder. Sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ey Allah'ın Resulü ana babanın çocuğu üzerindeki hakkı nedir?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 Buhari ve Müslim ve diğer muhattislerin rivayet ettikleri meşhur bir hadis-i şerif şöyledir. Bizden önce yaşamış kabinler içinden üç kişi ailelerinin geçimlerini temin etmek için yolculuğa çıkmışlardı. Yolda yağmura tutuldular ve dağdaki bir mağaraya sığındılar. Dağdan bir kaya yuvarlanıp mağaranın ağzını kapattı. Bu hal üzerine birbirlerine dediler ki,